Hazırlayan ve sunan Çelenk Batra. İyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün Didem Yazıcı ile birlikteyim. Didem merhaba. Merhaba Çelenk. Bu kaydı seninle yine çevrim içi teknolojilerle yapıyoruz. Çünkü uzun süredir yaşamakta oldun Almanya'ya geri döndün. Theo ile birliktesin. Aynı zamanda 15 aylık bebeğinle birlikte. Ama uzunca bir süreyi, uzunca bir aradan sonra... İstanbul'da geçirme fırsatı buldun. Seni tanımayanlar için ben kısacık seni e, tanıtmak istiyorum. Bizim seninle tanışıklığımız sanırım 2005-2007, yani bundan 15 yıl öncesine uzanıyor. O zaman Mimar Sinan Üniversitesi'nde sanat tarihi e, okuyordun. Ve İstanbul Bienneli'nde de çok güzel e, turlar hazırlayıp e, veriyordun. Hakikaten senin eleştirel yaklaşımını, sanat tarihine, günümüz sanatına olan merakını oradan çok çok iyi hatırlıyorum. Akabinde yurt dışına yerleştin. Stader Schule Göte Üniversitesi yani Frankfurt'ta küratöryel ve eleştirel çalışmalar alanında yüksek lisans eğitimi gördün. ve Uzun yıllardır da Almanya'daki farklı sanat kurumlarında Ya da bağımsız olarak dünyanın çeşitli yerlerinde küratöryal çalışmalar yürütüyorsun, yazıyorsun aynı zamanda ya da akademik çalışmalar yapıyorsun. Ee, son zamanlarda da seni... Tekrar İstanbul'da uzunca bir süre görme fırsatı bulmamız. Dicle Beştaş'la birlikte katıldığın Almanya Türkiye Ortak Üretim Bursları kapsamındaki Tarabya Kültür Akademisi konuk ya da misafirlik programı vesilesiyleydi. Şubat ayından neredeyse yakın zamana kadar... Arada gidip gelmen gerekse de İstanbul'da tekrar e, git gelmiş ve de bizim sanat ortamımızla e, yeniden e, diyaloğunu sağlamlaştırmış oldun. Hiç kopmuş bir diyalog olmasa da bu. Tabii ki İstanbul'da olmanın bunda etkisi var. Ve de yine yakın dönemde zaten ona odaklanarak konuşacağız. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta da senin de küratöryel ekibinde yer aldığın bir e, sergi var. Onun detayına birazdan gireceğim ama Tarabya Kültür Akademisi ya da İstanbul'a, Uzunca bir ara verip bu kadar uzun kaliteli vakit geçirme fırsatı hakkında konuşmak istiyorum. Nasıl geçti senin için Tarabya Kültür Akademisi? Şubattan beri İstanbul'a ayırabildiğin daha kaliteli ve uzun zaman? Çelenk bu güzel girişin için teşekkür ederim. Çok güzel özetledin aslında bu süreci. Dediğin gibi çok uzun bir zaman girmişti araya. Almanya'ya geldim, yüksek lisans yaptım ve çalışmalarımı buradaki kurumlarda devam, buradaki kurumlarda devam etti. Dokumenta'da çalıştım, Künstleral Stuttgart'ta çalıştım, Museum für Neue Kunst Freiburg, Berlin'de bağımsız çalışmalar yaptım ama her zaman İstanbul'a bir özlem duydum. Ve hep e, takip ettiğim sanatçılar vardı. Hani keşke şu sanatçıya bir e, atölye ziyareti yapsam ve ah keşke şu sergiyi görsem diye. Orada tabii tuhaf bir e, duygu oluyor. Çünkü İstanbul'da okudum dediğin gibi ilk çalıştığım yerlerden biri İKSV. E, çok e, özlem vardı. E, ama Almanya'da yapmış olduğum deneyim ve birikimlerden sonra Türkiye'ye e, gelmiş olmak... Beni çok besledi ve bu aslında bütün o e, diyalogların, o e, özlemin ve hani İstanbul'da bir sergi yapsan nasıl bir sergi olurduyu da aslında hayat, ölüm, aşk ve adaletle de gerçekleşti. Peki Tarabi Kültür Akademisi'nde yaptıklarından da kısacık bahsetmek ister misin? Çünkü orada da çok yoğun bir dönem geçirdin, onları da sunma, paylaşma imkanı buldun. Aslında bahsedeceğimiz sergiden çok da alakasız bir yere düşmüyor tam tersi. Hepsi birbirinin üzerine eklemlenerek birbirini besliyor senin küratöryal çalışmaların adına. Evet, kesinlikle. Ee, orada Dicle Beştaş, e, küratör Dicle Beştaş'la birlikte e, bir araya geldik ve Ee, çok spesifik bir araştırma gerçekleştirdik ve aslında hala da devam ediyor. Bu bizi çok heyecanlandıran bir e, proje. Şöyle aslında e, Almanya'da çalıştığım bir kurumda bu proje şöyle gelişti. Bade Scheunfarain'in direktörü bir gün bana Türkiye feminist sanatı ile ilgili bir sergi yapsan bunun küratöryal çatısını nasıl kurardın diye bir soru sordu. Ee, ben de belirli bir süre araştırma yaptıktan sonra şunu fark ettim. Türkiye'deki feminist tarihe, feminist sanat tarihe bakarken beni ne, ne rahatsız ediyor ve ne eksik acaba? Ve şunu fark ettim. Çok e, ana akım bir e, feminist bir tarih var. Ve bu feminist tarih aslında bir yandan çok beyaz ve elitiste bir, e, şu tek bir perspektiften yazılmış bir, Ee, söylem olduğunu fark ettim. Ve tabii Dicle ile hep e, iletişim iletişimdeyiz. Ve e, şuna döndük. 1875 Osmanlı dönemindeki ilk e, feminist dergi ve dergiciliğe kadın dergiciliği ve feminist dergiciliğe bakınca aslında kadınların feminist tarihi kendilerinin yazdığını fark ettik. Ee, örneğin örnek vermek gerekirse bin... Osmanlı'da kadınlar 1914'te eğitim, eğitim hakkı kazanıyorlar. ve 1913'te Kadınlar Dünyası dergisinde bir sene önce bu yasa çıkmadan zaten kadınlar bunu bağırmışlar, yazmışlar ve o kadar güzel yazmışlar ki bunun araştırmaları var Osmanlı'da kadın mücadelesi diye muhteşem. Kitaplar var. Biz çok Aslı e, Davazın, Aslı Davaz, e, Davaz Mardin'in e, araştırmalarından çok faydalandık. Bu konuda çok tabi e, akademik anlamda kitaplar var. E, ya yani inanılmaz bir aslında orada mücadele var ve tarih var. Dolayısıyla biz e, Osmanlı döneminden başlayarak günümüze feminist dergiciliğe bakarak ve gerçekten detaylara girerek feminist tarihte kırılmalara ba bakarak. Ve kadınların bu tarihe nasıl yazla bakarak aynı zamanda paralel paralel olarak Türkiye'deki e, güncel sanat pratiklerine nasıl paralel bakabiliriz? Nancy Atakan Gülsün, Kara Mustafa, Halit Enger zaten o, o sergi bir yanda kendiliğinden gelişti. Bu sergimiz olmadı olacak. Biz şu an e, çalışıyoruz. E, küratöryel çerçevesi. Ne e, Pişiriyoruz Dicle ile birlikte e, ama hem arşiv hem de güncel sanatın olacağı e, feminist tarihe başka bir perspektiften bakan bir sergi olacak. Bir ayağı Almanya'da olacak, bir ayağı Türkiye'de olacak. E, böyle bir süreçteyiz. Çok kısaca toparlamaya çalıştım. Harika, çok teşekkürler. Bu serginin ya da etrafındaki öncesindeki kamu programlarının, yazıların, araştırmanın devamının tabii ki takipçisi olacağız hep beraber. Ama bütün bu araştırmanın da etkisini hissettiğimiz bir başka sergi şu anda izlenebilir durumda. 15 Eylül'den beri yani sezon açılışını yaptığımız kentte pek çok farklı serginin etkinliğin izleyiciyle buluştuğu o Eylül ayı ortasından itibaren Yapı Kredi Kültür Sanat'ta da hemen Galatasaray Meydanı'nda, Yapı Kredi'nin yeni binasında ziyaret edilebilir durumda. Oldukça da uzun soluklu bir sergi. Bunu da konuşuruz. Pek çok e, serginin aksine daha kapsamlı bir süresi var. Ne güzel ki? 2 Ocak'a kadar, en azından şimdilik 2 Ocak 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilir durumda. Uluslararası bir sergi, sadece tü sadece Türkiye'den sanatçılara ve katılımcılara yer veren bir sergi değil, onu da konuşuruz. Serginin küratöryel çalışmasını da Didem Yazıcı ile birlikte Peter Sit üstleniyor ve bir asistan küratör olarak da Burcu Çimen de işbirliği yapmış durumdasınız. Bu serginin çıkış noktası nedir? Başlığın hariçinde sana soruyorum. Yani Peter'le nasıl bir araya geldiniz? Çünkü İstanbul'dan önce de bir hazırlık, bir çalışma, başka aşamalarının olduğunu biliyorum bu serginin. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Aslında şöyle, biz Peter'le sosyal medyadan birbirimizin pratiklerini takip ediyoruz. Peter enteresan bir karakter. Peter sadece küratör değil, aynı zamanda sanatçı. Bratislava'da yaşıyor ve aynı zamanda bir sanat sanatçı artist artist run space sanatçıların üret ürettiği bir alanı da aynı zamanda yapıyor, editörlük yapıyor, yazarlık yapıyor. Tam pandemi patlamadan önce biz Peter'le aynı anda New York'ta olduğumuzu fark ettik. O bir sanatçı misafir programı için New York'taydı. Ee, ben de hem burada çalıştığım e, kurumdan ayrılmıştım. E, biraz acaba bağımsız küratörlük yoluna mı girsem diye benim de e, biraz geleceğe dair e, neler yapabilirim diye kafamı toplamak istediğim bir zamanda ve New York'taydım. <gülüyor> ve biz Peter'le New York'ta buluştuk. Ve Peter'le New York'ta buluştuk. Ee, hiç unutmuyorum New Museum'un kafesine oturduk hı hı. ve e, işte birbirimizin işlerini yaptığımız işleri onun benim yaptığım kürat, e, küratöryel yaklaşımı onun sanatındaki duyarlılıkla çok eş, eşleştiğini düşündük ve bir anda aslında şunu konuşmaya başladık sanat dünyasındaki hiyerarşiler, eşitsizlikler aslında birçok insanın e, yani sanat dünyasındaki sömürü Sanatçı, sanatçı, küratör, kurum, koleksiyoner bu dinamiklerden söz ettik. Deneyimlerimizi paylaştık ve çok ortak yerlerde buluştuğumuzu fark ettik. Ve o topla, o görüşmeden şöyle ayrıldık. Biz birlikte bir mutlaka bir şey yapmalıyız, yapacağız ama nerede ne zaman bilmiyoruz. Ben New York'tan Almanya'ya döndüm. Birkaç ay sonra Peter'dan mail geldi. Ona bir teklif gelmiş, Bratislava'dan bir kurumdan ben bir sergi yapmak istiyorum, seninle konuşalım, biz bunu birlikte yapalım. Ve o sırada tam da pandemi artık patladı, böyle bir süreçteyiz ve biz ikimiz de insan hakları üzerine konuşmaya başladık. Tabii Forensic Architecture, Bratislava'daki sergide Harun Foreki vardı, Bratislava'da biz bu sergiyi yaptık 2021'de. Başka farklı sanatçılarla aslında oradaki serginin vurgusu benzer olsa da İstanbul'daki çok farklı bir sergiye evrildi. Dolayısıyla başlangıç noktası buydu ama insan hakları bizim ikimizin de çok ortak mevzusuydu. Peki o zaman serginin adına geldik. Hayat, ölüm, aşk ve adalet. Frans Kültür Merkezi, Göte Enstitüsü, İstanbul Tarabya Kültür Akademisi, senin misafirliğinde destekleyen, desteğiyle hazırlanan bir sergiden bahsediyoruz. 2 Ocak 2023'e kadar yapı kredi kültür sanatta ziyaret edilebilir. Forensic Architecture dediğin, uluslararası BNL'lere, dokumenta tarzı büyük ölçekli sergilere de katılan, çok yakından takip ettiğimiz bir Ekip Larisa Araz, Adalet Atlısı, Sevgi Aka, Babi Badalov, Savaş Boyraz, Mustafa Emin Büyükçoşkun, Ayşe Draz, Marien Fahmi, Dana Kavelina, Yasper Ketner ve İbrahim Aslan, Şafak Şule Kemancı, Rojda Tuğrul, Hale Tenger, Aslı Uludağ, Viron Erol Mert, Cansu Yıldırın, It's One Zero's'un çalışmalarıyla katkıda bulunduğu bir sergiden bahsediyoruz. E, Ekim ayında biz senle bu kaydı yaparken bir kitap hazırlığı da söz konusu. Yapı kredi deyince akla tabii ki yapı kredi yayınları da her zaman geliyor. E, aynı sergiyle aynı ismi taşıyan Türkçe-İngilizce bir yayın da olduğunu buradan söyleyeyim. Onu da konuşuruz umarım. Banu Karaca'nın da bunda metinleriyle katkısı var. En azından onu almış anmış olalım. Biraz önce insan haklarına odaklandık. E, haksızlıklara, adaletsizliklere belki güç ilişkilerine baktık. Sanat dünyası sisteminden çok ortak noktalarımız, benzer duyarlılıklarımız vardı Peter ile dedin. Hayat, ölüm, aşk ve adalet. Buradan sevgili Halit Enger'e de e, teşekkürlerimizi selamlarımızı e, iletelim ama yani Türkiye e, sanat tarihinde de yer, yer edinmeye başlayan bir iş kendisine aslında bir işin adından alıyor. E, programımızın sonunda zaten ona birebir yer vereceğiz çünkü ses Odaklı bir iş bir ses enstelasyonu olarak izleyiciyle buluşuyor. Her şey demek bir taraftan yani hayat, ölüm, aşk ve adalet sanki her şeyi e, anlatmaya çalışan, farklı coğrafyalarda yaşanan her an başımıza gelebilecek e, duygulara, adaletsizliklere e, bakmaya Çalışan bir yaklaşımı var. Nasıl seçtin bu başlığı? Sen önermiş ve seçmiş olmalısın diye tahmin ettiğim için Didem soruyorum ve sana ne ifade ediyor Hale'nin bu işi ve serginin bu başlığı? Hale Tengel'in çalışmaları benim tüylerimi diken diken ediyor. Öncelikle çok kişisel e, ilişkilendiğim e, bir sanatçı. Hale Tengel'in özellikle e, Kullandığı metaforlar ve bir aslında state of mind, bir ruh hali. Ve o işin işi entelektüel olarak okumadan önce o işin bir ruh hali, tenine dokunması izleyicinin. Bunu ben çok kıymetli buluyorum ve sadece bu işinde de değil birçok işinde e, bunu yapıyor. Merak uyandırıyor önce ve işin içine giriyorsun ve e, herkesle konuştuğunu düşünüyorum. Hayat, ölüm, aşk ve adalet... Ee, çok tabii büyük kavramlar. Sergime anlamında nasıl e, bizim küratöryel anlamda düşündüğümüzü anlatacak olursak pandemi döneminde e, özellikle aşı bulunmadan önce ölüm e, çok yaklaştı hepimize. Dostlarımıza, ailemize e, çok yaklaştı. E, ancak ölümün e, Dünyanın her yerinde o kadar çok haksızlık yaşanıyor ki ve dünyanın her yerinde sürekli aslında savaşlar ve çatışmalar var. Ee, bizim coğrafyamızda, Türkiye'de, komşu ülkelerimizde e, ve biz ayrıcalıklarımızın ne kadar farkındayız? Bence pandemi bizim aslında ne kadar ayrıcalıklı bir yerde olduğumuzu da ah evet bize ölüm çok yaklaştı kendimizi düşünüyoruz. Ama belki de pandemiden önce ve sonrasında ve aslında her zaman ölüm aslında birçok insana eşit derecede yakın ama bazı insanlara yaşadıkları ayrımcılık yüzünden çok daha yakın. Ve birçok insan aslında bu ölüm Ee, belki, ölüm belki korkusu da ölüm tehdidi ee, ya da yaşadıkları coğrafyanın içinde bulunduğu çatışmalar ve durumla aslında çok iç içeler. Dolayısıyla burada hayat-ölüm dengesi e, çok önemli. O zaman hayat-ölüm deyince bir hakikaten bir dengeye giriyoruz. Tabii ki e, sergide sergide Sevgi Akan'ın işine baktığımızda e, ve Aslı Ulu'dan işine baktığımızda o kadar çok hayat ölüm e, sarmalı ve evet. döngüsünü a, e, anlatan işler de var. Bu çok temel bir şey ve bunun üzerinden de ayrıcalıkları e, ayrıcalıklarımızla yüzleşmek ve hesaplaşmak. Öte yandan aşk ve adalet de aslında birbiriyle çok konuşan çok, çok. E, kavramlar ve bunu da aslında işman zirosun Macar fotoğraf sanatçısının o 2015'te Budapest'te tren istasyonunda öpüşen mültecileri o bütün kaosun ortasında çadırın içinde öpüşen o aşıkları belgelemesi fotoğraflaması da bence aslında aşk ve adaleti de çok görselleştirdiğini düşünüyorum. Sergide benim e, en çok sevinerek e, fark ettiğim takip ettiğim şeylerden biri de belki bizim gibi sanat profesyonellerinin bildiği ama izleyicinin çok da yakından sanat pratiğine aşina olmadığı bir kısmı Türkiye'de bir kısmı yurt dışında yaşayan e, kadın sanatçıların belki hale tenger olacak ileride hale tenger gibi e, işleri referanslara dönüşme potansiyeline sahip olacak ama daha genç. Kuşak e, sanatçıların ekolojiyle, hayatla, aşkla olan... E... Farklı bakış açıları ve farklı ilişkilerini sergide yansıtabilmiş olmandı. Yani Larisa Aras gibi, Sevgi Akadan zaten bahsettin, Şafak Şüle Kemancı gibi, Aslı Uludağ, Rojda Turgut gibi isimlerin bakış açısı e, hem aşk, adalet, hayat, ölüm, doğa, bütün bu kavramlara yeni nefesler, yeni perspektifler getiriyordu. Hem de içinde ne olursa olsun bir umutu, bir aradalığın getirebileceği bir direniş anlayışını da barındırıyordu. Yani o onu da hiçbir zaman dışlamayan bir perspektife sahipti. E, bu yaklaşımı nasıl e, sergiye entegre ettin? Sen ne düşünüyorsun bu söylediklerim hakkında? E, bu çok kıymetli söylediklerin. Çünkü e, tam anlamıyla da aslında böyle düşündüm. Ve uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi. Çünkü e, dediğim gibi Almanya'da yaşıyor olmanın getirdiği belki de bir artı Ee, çok susamış bir şekilde geldim ben İstanbul'a. Atölye ziyaretlerine çok aç bir şekilde geldim ve o belki de gidip gelme de çok besleyen bir şey ve çok uzun zamandır da farkındayım. Çok e, genç, çok dinamik ve çok ayakları yere basan. Ne araştırdığını çok iyi bilen, ne dediğini çok iyi bilen, çok canavar gibi bir nesil var ve e, bu beni çok heyecanlandırıyor ve E, Banu Karaca'yla da e, kataloğu konuşurken aslında bunu konuştuk ve e, o da çünkü Berlin e, gidip geliyor ve hani ikimiz de bizi en çok heyecanlandıran sanat pratiği Türkiye'de. E, bu coğrafyalarda oluyor hani evet hani Almanya'dayız gidip geliyoruz. Hakikaten benim için de öyle ve dediğin gibi Tarabya'daki e, uzun kalma e, süreci e, Larissa Aras, Sevgi Aka, Rojda Tuğrul, Ee, bütün bu sanatçılar, Cansu Yıldıran, Şafak Şule Kemancı e, hepsini aslında hayal ettiğim e, diyaloglar dialogla, e, başladı ve e, şunu, da, şunu da unutmamak gerekir, cinsel yönelim özgürlüğü yani Cansu Yıldıran'ın o e, fotoğrafıyla başlamak sergiye çok kıymetliydi. çünkü. Ee, hiç didaktik bir iş değil, tamamıyla görsel bir iş ve çok e, izleyiciye çok nefes alanı bırakan bir iş aynı zamanda. Ama işin içine girdiğiniz zaman orada bir beden var ve orada bir beden meselesi var. Bu beden kimin bedeni ya da bu beden acaba e, sadece... E, Kadın erkek diye ikili tarif ettiğimiz bir beden mi? Hayır artık kadın erkek değil. Ee, daha geniş e, bakıyoruz e, cinsiyete. Dolayısıyla non-binary e, diye bakıyoruz. Bunlar da çok kıymetli. Evet e, dolayısıyla evet, hani kadın sanatçılar ama aynı zamanda hani ben her zaman şey diyorum kadın sanatçılar ve kendini kadın olarak hissedenler herkes. Dolayısıyla bu çeşitliliğin Ee, yüzeysel olmadan çok ciddi ve nokta atışıyla e, temsillerini çok kıymetli buluyorum ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Özellikle e, queer e, sanat e, Türkiye'de bence çok çok e, kendini çok e, geliştirdi demek belki biraz saçma bir şey ama Daha kuvvetlendiğini düşünüyorum, daha görünür olduğunu düşünüyorum, daha ihtiyaç olduğunu düşünüyorum bazı konularda belki söz söylemenin. Bu tabii ki hani sanatın görevi değil ama benim gözlemim daha çok kuvvetlendiği ve yani ben Rojda'yı davet ederken Larissa'yı sevgi ya da şafı evet, hani kadın sanatçılar ya da kendini kadın olarak tanımlıyorlar diye. Hakikaten kendiliğinden öyle de bir gelişten bir savaş da oldu. Çok da iyi oldu. Bunu da görmüş ve bu şekilde okumuş olmam beni çok mutlu etti. Sergiye hangi sanatçın işiyle başladığını e, söyledim. Ben de sana zaten biraz serginin senografisiyle ilgili son kalan 3-4 dakikamızda e, soru yöneltmek istiyordum. Yani yapı kredi kültür sanatı çok e, sevmekle, takip etmekle beraber sergi salonları her e, küratöryal çalışmaya çok da uygun düşmeyecek, fazla karak fazlasıyla karakteristik bir yapıya sahip diyelim. Çok kolay olmayabilir. Mekanı nasıl kullandın? E, nasıl bir sergi akışı, nasıl bir sergi Tasarımı, senografisi öngördüm. Mesela başlangıç noktan çok belirleyici, o çok fark ediliyor şüphesiz. Ama diğer işlerle de e, biraz daha bunu anlatabilirsen herhalde e, izleyici için gidip gördükleri zaman Didem Yazıcı'nın eş küratörlüğünü üstlendiği Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet sergisini biraz daha şifre ipuçları veren bir biçimde olacaktır. Şimdi şöyle dediğin gibi mimari kolay bir mimari değil ama bu zorluklarla da yaratıcı bir şekilde çalıştık. Sergi merdivenlerle başlıyor. Halit Henger'in Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet programının sonunda da izleyicilerin dinleyeceği ses enstelasyonuyla başlıyor. Ve bu ses enstelasyonu merdivenlerden başlıyor. Yapı kredin o aslında büyük cam cephesi çok muazzam da bir şeyi var, mevcudiyeti var ee, dolayısıyla onunla da çalışsın istedik ve hani Halet Engel'in çalışması ilk defa İstanbul'da sergileniyor Galata Saray meydanına bakıyor cumartesi anneleri evet orada bir polis ne bütün İstiklal Caddesi'nin e, şeyi de bir yanda tak diye e, benim için orada böyle hayat duruyor o hayat ölüm aşk ve adaleti dinlerken dolayısıyla merdivenlerle e, giriyorsunuz Serginin koridorlarını daha loş bıraktık ve işlerin arasında mesafe bırakmak çok önemliydi. Çünkü nefes alan bir sergi olması işlerin birbirine girdiği zaman ben sanatçıya saygısızlık yapıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla nefes alan bir sergi olsun istedik ve ışıkla... Işıkla bu alanı vermek istedik, işleri vurgulamak istedik ve aynı zamanda sergiyi dolaştıktan sonra bir de kitap barı var. Orada da Adalet Atlası'nın hem bir ses kulaklıkla dinlenebilecek hem de çok güzel bir metni var. Ve aynı zamanda bizim küratöryal sürecimizi ve sanatçıları da destekleyen, ilham veren bir okuma, küçük bir okuma barı yaptı. Kız de oraya bakmalarını isteriz. Nidem çok teşekkür ederim. Tam da süremizin sonuna e, gelmiş olduk. Zaten söz verdiğimiz gibi sergiye de adını veren Hale Tenger'in ses işiyle programı bitiriyoruz. Hariçten Sanattan bu haftalık bu kadar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.